Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam aleyke ya seyyidil evvelin ve'lahirin ve ila jami'il anbiya'i vel mursalin ve ila jami'il ulai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Bugün inşallah Allah'ın El Mucib ismini hep beraber anlamaya çalışacağız Bundan önceki isim, Allah'ın el karib ismiydi. Yakın olan, bize bizden daha yakın olan. Evet, ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Allah'ın isimlerini nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın isimlerini öğrenmek imanla ilgilidir, Allah'a imanla ilgilidir. Onun için Allah'ın isimlerinin gerektiği gibi anlaşılması gerekir. Allah'ın isimlerini öğrenirken Allah kendini ayetlerde nasıl tanıtmışsa ayetlerle beraber anlamaya çalışıyoruz ki Rabbimizin kendisini bize tanıttığı gibi tanıyalım, tanımış olalım. Onun için yaptığımız esmanın tefsiridir. Mucib demek, icabet eden demektir. Cevap veren demektir yeni dilediği amacına, gayesine ulaştıran demektir. Bununla beraber, kul nasıl Allah'a davet ediyorsa, nasıl Allah'ı davet ediyorsa, nasıl O'na dua ediyorsa, daa, hem dua etmek, hem de davet etmek manasına gelir. Aynı şekilde, Allah da kullarını davet eder, yani kelime aynıdır, dua eder. Dua demek, istemek demek. İsteyip, davet etmek demek. Allah kullarını bir şeye davet ediyorsa, Allah onu istiyor demektir. Eğer kul Allah'tan bir şey isteyip, dua edip, davet ediyorsa, Allah'ın davetine de icabet etmesi gerekir. Etmezse ne olur? Benim isteklerim senin isteğinden daha önemlidir demiş olur. Ben senin davetine icabet etmeyeyim ama sen benim davetime icabet et demiş olur. Bu Allah'a karşı edepsizlik olur, edebe aykırı olur. Onun için ne diyoruz? Dualarımız kabul olmuyor diyoruz. Doğrudur, kabul olmaz. Neden? Allah bizi davet ediyor. Biz onun davetine icabet etmiyoruz. Ona, sen bizim duamıza icabet et diyoruz. Ondan. Mesela bir ayet. Okuyayım, hep beraber anlamaya çalışalım. Ya Amelu, ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, istejbu Lillahi ve Lersulhi, Allah ve Resulü icabet edin. İza dâakum, sizi davet ettiğinde Allah ve Resulü sizi davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Allah'ın davetine icabet edin, Resulü'nün davetine icabet edin. Allah'ın Resulü Allah ile davet eder, Allah'a davet eder. Neye davet ediyormuş? لِمَا يُحْيِيكُمْ Sizi diriltene davet ettiğinde, sizi dirilişe davet ettiğinde, Allah'ın ayetleri diriltir. Dolayısıyla sizi dirilten şeye, diriltene davet ettiğinde Allah'ın vahyine davet ettiğinde davetine icabet edin. Ve alimü ennellaha yahulu beyne'l-mer'i ve Muhakkak ki Allah biliyor. Allah kişi ile kalbi arasına girer, kelime böyle, kişi ile kalbi arasına girer. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Kesinlikle muhakkak ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Allah sizi huzurunda toplayacak. Yani Allah senin kalbinden ne geçirdiğini, gönlünden ne geçirdiğini bununla beraber davetine icabet ederken sana senden daha yakın olduğunu evet, beyan ediyor. Kişi ile kalbi arasına tecelli ediyor oraya. Müdahale ediyor. Neden öyle yapıyor? Duasına icabet etmek için. Eğer o Allah ve Resulünün davetine vahye icabet ederse Allah kişi ile kalbi arasına girer, vahyi oraya inzâv eder. Evet. Bir kulun Allah'a daveti vardır, Allah'ı daveti vardır, Allah'a duası vardır. Bir de Allah'ın kuluna daveti varmış. Resulünün kuluna daveti varmış. Onun için Allah ait kerimede buyuruyordu. El esmaul husna Allah'a aittir. En güzel isimler Allah'a aittir. Öyleyse o güzel isimlerle Allah'a dua edin. Demek ki Allah bize duayı öğretiyor. Nasıl dua etmemiz gerektiğini anlatıyor. Öğretiyor. Öyle elini açıp ezbere ya Rabbi şunu ver, bunu ver demek duada yerdir. Duanın bir adabı vardır. Allah'ın huzurundasın, onu Rabbinden istiyorsun çünkü. Eğer dua kabul olmamışsa o zaman kimden istediğini anlamamışsın demektir. Kimin huzurunda olduğunu, ihtiyacını, kimden istediğini anlayamamışsın, Allah'ın hakkını takdir edememişsin demektir. Durman gereken yerde duramamışsın. Bir kul olarak, bir abd olarak ihtiyacını Allah'a arz etmemişsin. Yoksa Allah duayı reddetmez. Allah vaat etti. Allah bir şeyi söylemişse onu vaat etmiştir. Dua edenin duasına icabet ederim dedi. Bu durumda biz duayı yapamamışız ki Allah icabet etmemiş. Allah'ın isimleriyle Allah'a dua etmek lazım Namaz baştan sona duadır Resulullah Efendimiz öyle buyurdu Namaz duadır Dua ibadetin beynidir, iliğidir dedi Bütün ibadetler duadır yani Allah ayet-i kerimede buyuruyordu Eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin Neden değer versin Bu durumda insan kıymetini değerini duadan alıyormuş. Çünkü dua Allah'ın Rablığını kabul etmek demektir. El esmaül husnaya iman edip onu kabul etmek demektir. Eğer biri dua edemiyorsa Allah'ı kabul edememiş, kendini de kul olarak kabul edememiş, abd olarak kabul etmemiş demektir. Evet. İnsan kıymetini duasından alıyormuş, onun için aslında kul her an duadadır. Yaptığı bütün ibadetler de duadır. Duası her neyse Allah ona icabet eder. Mesele ibadetin zahiri tarafı değildir, içidir. Yani mesele ibadeti nasıl yaptığımız değil, niçin yaptığımızdır. Eğer nasıl yaptığımızı, yapmamız gerektiğini öğrenip yaparsak ne olur? Sadece ibadetimiz taklitten ibaret kalır. Yani namazın nasıl kılındığını anlarız, eğiliriz, kalkarız, duasını oradaki her ne gerekiyorsa okuruz, namaz kıldık deriz. Nasıl kılındığını anlamışız, öğrenmişiz, namaz kılmışız. Ama içi boş bir namaz. Bize sadece yorgunluk kalacak bir namaz. Aynı şey oruç içinde geçerlidir. İmsaktan iftara kadar yemeyip içmeyeceğimizi anlamışız. Öyle niyet etmişiz. Öyle yapmışız. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ama bunun bir gayesi var. Allah'ın bir murabi var. Neden? Niçin? Ne böyle Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Öyle insanlar var ki namaz kalarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Açlık kar kalmış. Niçin yaptığını bilmiyor. Nasıl yaptığını öğrenmiş, niçin yaptığını bilmiyor. Yani taklit yapıyor. Namazda önce tekbir getiriyoruz. Allah tek büyüktür diyoruz. O tek büyükse, gerçek büyükse, hak büyükse biz neyiz? O'nun yaratmış olduğu kul, varlığını O'ndan alan bir kul. Bütünüyle, varlığıyla beraber O'na muhtaç olan bir kul. Daimi olarak duada olması gereken bir kul. Allah mucibtir, duamıza icabet eder. Bunu söyleyince zaten hayat bitti, dünya bitti, huzurdadır. Öyle bir huzurda duruşla durması gerekir ki, dünyayı unutması gerekir. Dünyaya ait her şeyi unutması gerekir. Mirajda olması gerekir, namaz müminin miracıdır. Mirajda durması gerekir. Bu durumda orada ne dünya vardır, ne ahiret vardır, ne şeytan vardır. Şeytan bu sese veriyor ya, ne şeytan vardır. Hatta ne de kendisi vardır. Rabbinin huzurunda öyle bir duruşla durmuş ki, bütünüyle kendini Rabbine ait görüyor. Ben demekten kurtulmuş haldedir. Ne diyor? Allah diyor. Peşinden ne söylemesi gerekir? Fatiha'yı okuması gerekir. Eğer Fatiha'nın anlamını bilmiyorsa bu namaz, namaz olmaz. Ne olur? Namazın taklidi olur. Yani nasıl kıldığını, kılması gerektiğini anlamış ama niçin kıldığını anlamamış demektir. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki, namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. Sizi tam bir dengeye getirir demektir. Dengeli insan yapar, müttaki insan yapar, Hazreti insan yapar sizi. Niye yapmıyor? Takritir de ondan, taklit ediyoruz da ondan. Hatta öyle ki, sünnetlerle beraber 40 sefer günde Fatihayı okuyoruz. Eğer biri 40 sefer değil, günde bir sefer Fatihayı okusun, o Hazreti insan olur. O Allah'a öyle bir iman eder ki Allah'a aşık olur. Eğer gerçekten okursa, gerçekten söylediğini gönlü tasdik ederse, ne diyor? Dua etmeden önce, ehdine el müstakim, siratel lezine en'amta aleyhim demeden önce ne diyor? Elhamdülillahirrabil alemin diyor. Demek ki duaya başlarken önce Allah'a hamd etmek lazımmış. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmek lazımmış. Sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Her şeyi yaratan ve terbiye edensin. Her şeyin ihtiyacını, herkesin ihtiyacını verensin. Yaratılış amacına uygun olarak ona ikramda bulunansın. İnsan için o Hazreti insan olsun diye ona muamele edensin. Er-Rahman-ı Rahim, sen Rahmansın. Sen rahimsin. Sen zatında rahmansın. Bütün muamelen rahim isminin tecellisiyle rahmetinledir. Bu durumda bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun, bulunmuşsa bulunmuş olasın, o senin rahmetindir. İster onu seveyim, ister sevmeyeyim. Malik yevmiddin sen din gününün sahibisin. Sen maliksin. Sen mülkün sahibisin. Bununla beraber ahirette hesap gününde beni hesaba çekecek olansın. Sonra peşinden ne diyoruz? İyyake abudu ve iyake nestaîn. Ben yalnız sana abd oluyorum. Yalnız seni istiyorum. Seni isti'an ediyorum. İstediğim şey sana abd olmaktır. Sana aşık olmaktır. Seni istemektir. Seni sevmektir. Bunları söyledikten sonra duanı yapıyorsun. Ehdine sırat'ül müstakim. Beni sırat'ül müstakime hidayet et diyorsun. Hidayetin olabilmesi için öncelikle hidayetçinin olması gerekiyor. Hidayetçisiz hidayeti nerede bulacaksın? Yani canlı Kur'an'ı bulman lazım. Ayetlerin üzerinde tecelli ettiği, el Esmaul Hüsna'nın husnanın üzerinde tecelli ettiği birini bulman lazım. Onunla beraber hidayete eresin. Allah yoluna giresin. Allah bir de onu tarif etti. اَدْنَا سِرَاتَ الْمُسْتَقِينَ سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ O hidayet ki, o hidayet yolu ki, Kendisine nimet verdiğin kulların yolu, kendisine nimet verdiğin, kendisine dünyalık verdiğinde, servet, saltanat verdiğinde, kendisine nimet verdiğin. Kimdir onlar? Allah başka bir ayeti kerimede Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların kim olduğunu beyan etti, buyurdu ki, Onlar nebiler, Allah'ın peygamberleri, nebileri, sıddıklar, Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlar Nebilerin dönemine yetişmedik ama Sıddıkların dönemine yetiştik Her zaman sadıklar, Allah'a karşı sadık olanlar Sadakatini ispatlamış olanlar vardır Başka bir ayet-i kerimede Allah'a karşı takva sahibi olun Sadıklarla beraber olun diye Allah emretti Bu emir yani Allah sorsa, neden sadıklarla beraber olmadın diye sorsa, vereceğimiz bir cevap olmalıdır. Olmamışsa nasıl bir cevap verebiliriz? İhtiyacım yok muydu? Deriz. Evet, Sıddıklar, şehitler. Şehitlerle beraber ol dedi. Ölmüş adamla beraber olabilir misin? Olamazsın. Evet, şahit olanlar, hakka şahit olanlar. Hayatını imanına şahit kılanlar. Yani bakıyorsun üzerinde iman görünüyor. Ameli, konuşması, anlatması her hali imanına şahadet ediyor. Başka bir de salihler. Nefsini ıslah etmiş olanlar. Nefsi ıslah etmeye davet edenler. Onlarla beraber ol dedi. Bunlar Allah'ın nimet verdiği kimselerdir. Bulabildiyse neviyle olacaksın. Bulamadınsa sadıklarla beraber olacaksın. Onu da bulamadın. Şehitle, şahitle beraber olman lazım. Onu da bulamadınsa en azından salihlerle beraber olman lazım. Nefsini ıslah eden etmeye çalışanlarla beraber olup nefsini ıslah etmen lazım. Onlarla hidayete ermen lazım. Onlarla sirat-i müstakimi yürümen lazım. Gerisi, <gülüyor> gerisi ya gazaba uğrar ya da delalette kalır. Eğer böyle olmazsa, sirat müstakimde olmazsan, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber hayatı yaşamazsan, kulluğu yapmazsan, Allah'a yürümezsen, cennete yürümezsen, Hazreti insan olmak için çabani gayretini sarf etmezsen, ya Allah'ın gazabına uğrarsın ya da delalette kalırsın. Evet. Fatiha, baştan sona zaten namaz, baştan sona duadır. Allah'ın isimleriyle dua ederken nasıl dua etmemiz lazım? Yani namaz duadır, duaya böyle başladık. Namaza dua ile başladık. Önce Rabbimize hamd ettik, sonra onun Rahman ve Rahim olduğunu söyledik. Mülkün sahibi, din gününün sahibi olduğunu söyledik. Ondan sonra duaya başladık. Bunun içinde sen abdolunmaya layıksın dedik. Ben sana abdolmak istiyorum, seni istiyorum dedik. Sonra, onu nasıl bulacağımızı bize beyan etti. Hangi konuda dua edeceksek, o konudaki Allah'ın isminin tecellisiyle dua etmemiz lazım. Yani biri, eğer, Allah'ın rahmetini istiyorsa, Rabbi bana rahmetle muamele etsin diyorsa, Allah'ın rahmetle ilgili esmasını önce zikretmesi lazım. Rızıkla ilgili bir şey istiyorsa, rızıkla ilgili. Manevi bir nimet istiyorsa, onunla ilgili. Hangi konuda dua edecekse, önce Allah'ın o isimlerini zikredip, ondan sonra onu istemelidir. El esmaül husnayda dua Allah'ın emriydi. Böyle yap dedi. O zaman kul eğer duadan ibaretse, eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin demişti. Kıymetimizi değerimizi duadan alıyorsak, bu durumda kul aslında duadan ibaretmiş. Her hali istektir. İstemediği hiçbir an yoktur. Yemek ister, içmek ister, yatmak ister, baktığımızda, tefekkür ettiğimizde insan bütünüyle bir istekten ibarettir. Duadan ibarettir yani. Ama bu duasını Allah'a yapıyorsa, Allah'tan istiyorsa, Allah'ı unutmuyorsa bu dua ona kıymetle yer verir. Yoksa gene duadır. Gene birilerinden ister birilerinden isteyip Allah'tan istemeyince ne olur? Allah'ın isimlerini onlara vermiş olur, ona vermiş olur. Mesela bir memur desek ki ben ay başında aylığımı alıyorum. Ay başına güvense. Allah'tan bağımsız olarak böyle bir bakışı olsa. Bu durumda aybaşı onun rızkı olur. Allah'ın Rezak isminin yerine aybaşı geçmiştir. Ne demesi lazım? Rabbim benim rızkımı buradan ikram ediyor. Ve kesinlikle onu Allah'tan bilmesi gerekiyor. Rezak olan Allah'tan bilmesi gerekiyor. Kerim olan Allah'tan bilmesi gerekiyor. Bunu unutmaması gerekir. Unutursa, unutursa aybaşına Rezak dedi. Aynı şekilde bir yerde çalışan için de bu böyledir. Allah nimeti bir vesileyle verir ama veren o'dur. Nimet nereden gelirse gelsin onu Allah ikram etmiştir. Eğer böyle inanılmazsa böyle iman edilmezse Allah'ın Rezak ismine, Kerim ismine Vehhab ismine iman edilmemiş demektir. Daha önce anlatmıştım bir Bedevi Resulullah Efendimiz'e gelip ya Resulallah bana bir binek ver dedi Resulullah Efendimiz bineği veremediği gibi Sahabeden de temin edemedi O anda yok yani Sahabe öyleydi zaten Herhangi bir infak etmeleri gereken bir şey olduğunda Onu Resulullah Efendimiz'e getirir Beytülmalay getirir Resulullah Efendimiz de ona göre ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı Yani kendisi alıp dağıtmaz ona dağıttırırdı Binek geliyor, Resul Efendimiz çağırıyor onu. Deveyi alıp ona teslim ediyor. Buyuruyor ki, Allah seni bineklendirdi. Sahabe Resulullah Efendimiz'e teşekkür ediyor. Siz diyor bana binek verdiniz, hayır diyor. Ben sizi bineklendirmedim. Allah sizi bineklendirdi. Gördüğün gibi biraz önce yoktu. Allah bir vesileyle gönderdi, ne O'dur. Seni yani benim elimden almış olabilirsin ama gönderen O'dur. Bir de bedeviye işi öğretiyor, imanı öğretiyor. Bunu Allah sana ikram etti, Allah sana gönderdi. Yoksa ben nasıl yapabilirim? Rezak olan O'dur, kerim olan O'dur, ikram eden O'dur. İmanın böyle olması gerekir. Bu durumda kulun her anda Allah ile beraber olması gerekir. Bir anda onu unutursa, hiç farkına varmadan... Kulluk sınırını çiğnemiş olur. mesele duayı nasıl yaptığımız değil, niçin yaptığımızdır. Yani, bir kul dua ettiğinde, Allah kuluna, kulun bunu için istedin, diye sorduğunda, ne söyleyeceğini bilmesi lazım. Yani hiç öylesine istedim, diyemez. Edepli olması gerekir. Evet, hadisi biliyoruz, Resulullah Efendimiz buyuruyordu, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Yani yapacağımız dua kabul olmuyorsa, böyle bir duadan Allah'a sığınmak lazım. Bu çok tehlikeli bir şeydir yani. Yani sen gereksiz ve boş boş konuştun demektir. Rabbinden ne istediğine bakman gerekiyor. Bu uygun midir, değil midir? Gerekli midir, değil midir? Bu benim için hayır midir, değil midir? Buna bakman lazım. Allah'a göre hiçbir zaman ebedi hayatını göz ardı etmeden ne olursa olsun onun içinde mutlaka Allah'ın rızası ve ahiret olmalıdır. Yaptığın her dua için bu böyledir. Yani dünyalık mı istiyorsun? Ne demen lazım? Ya Rabbi, dünya beni meşgul etmesin diye, beni senden, senin zikrinden, senin yolundan ayırmasın diye... Senin yolunda hizmet etmekten, ebedi hayatımı kazanmaktan alıkoymasın koymasın diye bunu istiyorum. Dua ederken aynı zamanda gerekçesini de beraber söylememiz gerekir. Peygamberlere baktığımızda dualarını böyle yapmışlardır. Böyle olunca Allah o duayı reddetmez. Mesela bir makam sahibinin yanına gitsek, Ondan bir şey isteyeceğiz. Oraya gitmeden önce ne söyleyeceğimizi düşünür müyüz? Evet, düşünürüz. Gidip şöyle şöyle söyleyeceğim. Mazeretimi şöyle şöyle arz edeceğim. Öyle hiçbir şey düşünmeden gidip hadi şu işimi yap demiyoruz. Bir beşerden kendimiz gibi birinden bir şey isterken eğer bu şekilde düşünüyorsak, Allah'ın huzurunda, Allah'tan bir şey isteyeceğiz, böyle ezberlediğimiz bir şeyi öyle söylesek olur mu? Ya da o anda ağzımıza ne gelirse onu söyleyelim. Olur mu? Olmaz. Yaptığın dua senin içini yakmalıdır. Onu istemekten dolayı hararet duyman lazım. İçinin yanması lazım ki o dua, dua olsun. Allah onu kabul etsin. Evet. Duamız eğer dua olursa Allah vaad ettiği icabet edecek. Bununla beraber kim hangi duayı yaparsa yapsın, bu benim için hayırdır diye duayı yapar eğer o onun için hayır değilse Allah onu ondan korur. Onu duasından korur. Aslında duası kabul olmuş. Hayrı istedi. istediği şey kendisi için şer olunca Allah onu o duadan korudu. Dolayısıyla duasını kabul etti. Ona hayrı verdi yani. İnsan kendine bakmalıdır. Mesela 10 sene önceki istekleri farklıdır. Beş sene önceki istekleri farklıdır. Şimdiki istekleri farklıdır. Kim bilir, bir ay sonra, bir sene sonraki istekleri farklı olacak. Aslında geriye dönüp baktığında, kendi dualarına baktığında, ne demesi lazım? İyi ki Rabbim beni korumuş. Bunu söyleyecek. Söyleyeceği söz budur. Allah duayı kabul etmemekle, aynı zamanda, yani istediğini vermemekle, onun duasını, Hayır duasını kabul etmiştir. Onun için Allah duayı reddetmez. Allah'ın mucib ismi bir de kulda tecelli eder. Bu bütün isimler için böyledir. Bütün esma için böyleydi. Allah'ın mucib ismi bir kulda nasıl tecelli eder? Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mümini anlatırken "Mümin o kimsedir ki insanların elinden ve dilinden fayda umduğu kimsedir." buyurdu. Fayda umuyorsa ondan isteyecek. İstemesi duadır. Eğer mucib ismi birinde tecelli etmişse insanlar ondan elinden ve dilinden faydayı umuyor. Dolayısıyla o da faydayı verir. Bu kuldaki mucib isminin tecellisiydi. Yani davete icabet eder, duaya, isteye icabet eder. Tabi ki gücünün yettiği kadarıyla en kamil manada kimin üzerinde Allah'ın isimleri tecelli etmiş? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sahabe buyuruyor. Hiçbir zaman hiç kimse hayır dediğini duymamıştır. Kendisinden bir şey istenilince hayır dediği duyulmamıştır. La dememiştir dedi. La'yı bir tek La İlahe illallah" için kullanırlığı. Eğer biri ondan bir şey isterse, kendisi yapabiliyorsa onu yapar, temin eder onu. Kendisi yapamıyorsa bu sefer temin etmeye çalışır sahabeden eğer bunu da yapamazsa, gene hayır demezdi. Ne yapardı? Sahabe buyurdu Resulullah Efendimiz. Bu arada o isteyenden başka tarafa döner, başka tarafa dönüp başka tarafa bakıyor. O zaman o da anlar ki, artık mümkün değil demektir. Yapamadı demektir. Yapamıyor. Gene ona hayır demiyor, diyemiyor. Neden? Allah'ın mucibi ismi tecelli etmiş de ondan. Elinde değil. Yok demek diyemiyor. Hayır diyemiyor. Evet. Bizim için, her zaman için ölçü, örnek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette ki herkesin gücü onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya yetmez. Ne kadar Gücüne göre yapmalıdır. Gücüne göre. Yani isyan etmeyeceği kadarıyla yapmalıdır. Eğer yapacaksa sonra nefsi buna isyan edecekse yapmasın daha güzel. Yapacaksa sonra o yaptığından dolayı onun başına onu kalkacaksa yani ona eziyet edecekse Allah onu yapma dedi. Güzel bir söz söyle bu senin için daha kaygıdır dedi. Yapma. ilgili birkaç ayeti okumaya çalışayım. Evet. Allah kullarım sana beni sorarlar ben yakın buyurdu. Onlar bana dua ettiğinde onların duasına icabet ederim. Söyle onlara onlar da benim davetime icabet etsinler. Nasıl? Bana iman etsinler. Eğer böyle yaparlarsa لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَرْشُدُونَ Bu durumda onlar rüştlerine, kemale ererler. Benim davetime icabet ederlerse kemale ererler. وَالْيُؤْمِنُوا <gülüyor> Benden emin olsunlar. Beni sevsinler, aynı zamanda يُؤْمِنُوا Benden emin olsunlar. Bana güvensinler. Benden bir şey istiyorsa bana güvensin. Güvenmiyorsa ne istiyorsun? Güvenmediğin birine eğer vermesini umuyorsan, beklemiyorsan gidip bir şey ister misin? İstemezsin. Emin değilsen isteyemezsin. İstesen de boş bir şey olur. Allah bana güvensinler dedi. Evet. Yine buyurmuştu. Allah ve Resulü sizi hayat verene davet ettiğinde. O'nun davetine icabet edin sizde. Sizi diriltene davet ettiğinde Allah'ın vahyiyle gidip dirilin yani. Allah'ın vahyiyle dirilmesek ne olur? Ölü kalırız. İman edenler diri, etmeyenler ölüdür. Allah'ın vahyini iştenlere Allah diri dedi, işitmeyenlere, işitmek istemeyenlere ölü dedi. Onun için buyurdu, Resulüm, ölülere sen mi işittireceksin? Onlar ölü, işitmiyor. Kulağı var ama işitmiyor, gözü var ama görmüyor, kalbi var ama fehmetmiyor, anlamıyor dedi. Evet, ölü olanlar Allah'ın davetine icabet etmez, kör, sağır, dilsiz olanlar Allah'ın davetine icabet etmez buyurdu. Salih Aleyhisselam kendi kavmine söylüyordu. İnne rabbi qaribun mucib. Muhakkak ki benim Rabbim yakındır ve mucibdir. Duaya icabet edendir. Bildi Allah Resulullah Efendimizin peygamberlerin nasıl dua ettiğini bize öğretiyor. Yani dua nasıl yapılırsa Allah ona icabet eder. Bir de onu anlatıyor. Duanın üç şartı vardır. Dil ile, gönül ile, bir de fiil ile onu yapmak. Bunlardan biri eksik olursa, o dua eksik bir duadır. Yarım kalmış bir duadır. Allah yarım duayı kabul etmez. Duanın tam olması gerekir. Yani, dilin de bunu Allah'a arz etmen lazım. Ya Rabbi senden şunu istiyorum demem lazım. Gönlün bunu tasdik etmesi lazım. Gönlünün bunu şiddetle istemesi lazım. Bir de o istediğin her neyse, onun için yapılması gereken bir şey varsa, fiilinle, amelinle de onu yapmış olman lazım ki, dua tamamlanmış olsun. Senin yapman gereken bir şey varken, sen yerinde oturup ya Rabbi bunu şöyle yap dediğinde Allah'a hamal muamelesi yapmış olursun. Hamal. Hizmetçi muamelesi yapmış olursun ki Allah böyle bir duayı kabul etmez. Böyle bir dua edebe aykırı bir duadır. Edepsizce bir duadır. Yani ya Rabbi ben paramın çok olmasını istiyorum. Ya e hadi burada çalış çalışmıyorum. Ama ya Rabbi sen ver. Bu edebe aykırı bir dua. Allah vesileye sarılmayı emretti çünkü. Bütün vesilelere sarılman lazım, ondan sonra istemen lazım. Ve lahad nadana mujibun. Nuh bize dua etmişti, bize seslenmişti. Bizi davet etmişti. Biz ne güzel icabet edeceğiz. Duaya ne güzel icabet edeceğiz. Biz de duasına icabet ettik yani. Ne zaman dua etti? 950 sene boyunca Kavri imana davet etti. Yaklaşık 82 kişi iman etmişti. Artık bunlar iman etmez deyip ben bittim dedi yani. Ben ''İnni mağlûb dedi. Ben mağlup oldum ya Rabbi. Bunlar iman etmeyecek. 950 sene boyunca imana davet ediyor. Her seferinde taşlanıyor yalnız. Eziyet görüyor ama iman edenlerin sayısı, evet bir gemiye biniyorlar 82 kişi. Bir de dışarıda bir kadın vardı 83. Allah Nuh'un duasına icabet etti. Buyurdu. Bir de Allah peygamberinin davetine icabet edilmesini emrediyor. Ellezine istecabu lillahi ve resuli. O kimseler ki Allah ve Resulü'nün davetine icabet ederler. Min ba'de ma esabehumu karhu. Kendilerine yara dokunduktan sonra, yaralandıktan sonra. Lidzîne ahsenû minhum ve takû müminler içinden özellikle güzellik yapanlar ve takva sahibi olanlar ecrun azim onlar için azim bir ecir vardır. Kimdir bu güzellik yapıp takva sahibi olanlar? Allah ve Resulünün davetine icabet edenler. Yani savaşa gitmişler, yaralanmışlar evet, Uhud savaşından sonraki ayettir bu. Hem de ayakta duramayacak kadar yaralanmış. Medine'ye gelmişler, Resulullah Efendimiz hazırlanın, düşmanı takip edeceğiz sabah buyurmuş. O gece evde kalıyorlar, yalnız diyor savaşa gelmeyenler gelmesin. Bizimle beraber savaşmış olanlar gelsin. İşlerinden öyle yaralı var ki iki kişinin arasında... Düşmanı kovalamaya gidiyor, takip etmeye gidiyor. Oysa ki hiç savaşa katılmamış, onlar da ısrarla biz de gelelim diyorlar. Resulullah Efendimiz hayır buyurdu. Sadece bizimle gelmiş olanlar gelebilir. Savaşmış olanlar gelebilir. Mesele düşmanı takip etmek değil. Mesele, ya Rabbi biz ölsek de yolundayız. Zaten Allah öyle buyurdu. Onlar davete icabet ettiler. Böyle on yerinden, yirmi yerinden yara almış, ayakta duramayanlar bile başkalarının kolları arasında düşmanı takip ettiler. Peşlerinden gittiler. Tabii düşman bunu duyuyor ki, peşlerinden geliyor. Evet. Ve men la yujib. Allah. Her kim ki Allah'ın davetçisine icabet etmezse. Allah'ın davetçisi demek Allah'ın nebileri demek, Allah'ın resulleri demek, Allah'ın ayetlerini okuyanlar demek. Allah'a davet ediyor. Çünkü keram Allah'a ait. O onun sözü değildir. Kendine davet etmiyor. Evet Her kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse. Veleyse b mucizem fi'l erd. onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Allah'ın onlara ihtiyacı yok yani. Ve lesa min evliya. Onlar Allah'tan başka kendilerine yardımcı, dost da bulamazlar. Onların dostu olmaz yani. Ulai ki fi delalin Onlar apaçık bir delalettedirler. Allah davacısına icabet etmeyi emrediyor. Yoksa Allah'ın dostluğunu kaybettiği gibi dost da bulamaz dedi. Allah'a karşı kim yardım edebilir? Kim ona dostluk gösterebilir? Ya <gülüyor> kavmena ecibu da'yallahi ve aminu bi'hi. Allah'ın davetçileri evet, ne derler? Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine uyun ve ona Allah'a iman edin. Yaghfir lekum min zunubikum. O sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Ve yucirkum min azabin elim. Bir de sizi elim bir azaptan muhafaza etsin, korusun. Eğer Allah'ın davetçisine icabet ederseniz böyle olur. Ve yestecibullezine amenu ve amilus salihat. Allah iman edip salih amel işleyenlerin duasını kabul eder. Onların duasına, davetine icabet eder. Ve yaziduhum min fadlih. Sadece duasını kabul etmekle kalmaz, bir de fazlından onlara ikram eder. Onları faziletli kalar. Vel kafirune lehum azabun cedid. Kafirler içinde şiddetli bir azap vardır. İnne ma yestecibu lladine yesmaun. Kulakları olanlar, işitenler ancak davete icabet ederler. Vel mevta yub'suhumullah. Allah ölüleri de diriltir, sümme ileyhi turcun. Sonra dönüşünüz onadır. Feşte cevbe lehum rabbuhum. Rableri onlara icabet etti. Onların duasına icabet etti. Enni la udii'u amelen minkum. Buyurdu ki yani kesinlikle ben içinizden amel işleyen hiç kimsenin amelini zayi etmem. Min zekerin evunsa kadın olsun erkek olsun. Ve adukum mim ba'at. Zaten siz birbirinizdensiniz. Kul olarak, abd olarak aynı durumdasınız, aynı konumdasınız. Erkek olsun, kadın olsun kim salih bir amel işlerse onun karşılığını mutlaka veririm, onu zayi etmem. lezine haceru o kimseler ki Allah yolunda hicret ederler ohricu min diyarihim bununla beraber bir de kendi memleketlerinden çıkarılmış olanlar Allah yolunda bu şekilde hicret edenler iki türlü hicreti varmış haceru hicret edenler Allah'a hicret edenler günahtan sevaba hicret edenler küfürden imana hicret edenler Batıldan haka hicret edenler. ibadetsizlikten ibadete hicret edenler. Yani hayır olan her ne ki var. Eğer ona sarıldınsa bir şeyden kurtulup başka bir şeye kavuşmuş oluyorsun ki ona hicret etmiş oluyorsun. Bununla beraber yurtlarından çıkarılanlar. Ve uzu fi sebil. <Sessizlik> Yolumda eziyet görenler, sıkıntı yaşayanlar. Allah yolunda sıkıntı yaşamak, Allah deyince sıkıntı yaşıyorsak, demek ki Allah bunun karşılığını veriyormuş, o boşa gitmiyormuş. Feryat etmeye gerek yok yani. Niye böyle oldu demeye gerek yokmuş. Allah'ın özel ikramına nail oluyorsun bu sayede. Evet. Yolumda eziyet görenler. Ve katilu ve kutilu. Yolumda savaşıp ölenler ve öldürenler, ükeffiren ne anhum seyi Onların günahlarını inkar edeceğim dedi Allah. İnkar edeceğim. Zanki hiç yapmamış gibi mafred etmesi başka, inkar etmesi başka. Allah inkar edeceğim dedi. Evet, günahlarını inkar edeceğim. Anasından doğmuş gibi yani. Ve duxilenna hım tejri min Onları işlerinden, atlarından, ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Sevaben min indillah. Allah'tan bir ödül olarak. Bunu hak ettikleri için değil bu tavırlarını ortaya koyduğu için Allah yolunda hicret ettikleri için Allah yolunda sıkıntı çektikleri, eza gördükleri için Allah yolunda savaştıkları için evet kendimden bir ödül olarak onlara böyle bir muamelede bulunacağım. Günahlarını evet inkar edeceğim. Vallahu indahu hasenul sevap. Mükafatın en güzeli, ödülün en güzeli, sevabın en güzeli Allah'ın yanındadır. Yani cennetten öteye bir de ayrıca Allah'ın yanında bir de ona bir ödül var. Sevap, sevb, elbise demekti. Allah ona elbise giydirir. Neden elbise giydirir? Nurundan. el Esma'ur hüsnasından. Kendi güzelliğini ona giydirir. İstecibu li rabbekum. Min قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم. Allah tarafından geri çevrilmesine çare olmayan, mümkün olmayan bir gün gelmeden önce min milceyin yume izin ve malekom min nekir. O gün gelmeden önce Mutlaka kıyamet gelecek Hesap günü gelecek yani O gün gelmeden önce Rabbinizin davetine icabet edin Çünkü o gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır Ne de inkarat çare vardır Ne inkar edebilirsin Ne de senin için sığınacak bir yer vardır Festecebna lehu pekeşefna ma bihi min dur bu Eyüp aleyhisselamın duasıydı onun için Allah böyle buyurdu biz ondan sıkıntıyı hastalığı giderdik ve ateynahu ehlehu ve mislehu ona hem ehlini verdik bir katını da fazla verdik bir misli daha verdik ma'ahum <gülüyor> rahme bununla beraber tarafımızdan bir rahmet olsun diye bir rahmet olarak min indina tarafımızdan ve zikrem lil alemin bir de alemlere bir üyüt olsun diye herkes bunu bilsin anlasın diye Allah eğer sevdiği bir Kuda sıkıntı üzüntü hastalık musibet beda verirse Allah sonuçta onun duasını kabul eder onun kaybettiklerini zaten verir, bir katını daha verir. Bunu böyle anlasınlar, böyle bilsinler. Fe tecnebna lehu ve neceynahu min erğami ve cezali ke necjel mu'mini. Bu da Yunus Aleyhisselam'ın duasıdır. Allah onun duasını kabul ettiğini beyan ediyor. Biz de onun duasını kabul ettik. Onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminlerin duasını böyle kabul ederiz dedi. Resulüne mümin dedi. Peygamberine mümin dedi. Biz müminlerin duasını böyle kabul ederiz. Peygamberlerin duasını kabul ederiz demedi. Yani müminler sıkıntıya düştüğünde, karanlığa gömüldüğünde, eğer bize dua ederse biz de ne yaparız? Onların duasını kabul ederiz. Onları kurtarırız dedi. Ne demişti Yürüt Aleyhisselam? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi sen subhansın. Senden başka ilah yoktur. Ben kendi nefsime zulmettim. Ben zalimlerden oldum. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım. Beni bu karanlıktan, bu zulmetten aydınlığa çıkar. Beni kurtar dedi. Duayı kim öğretti? Allah öğretti. Nasıl? Onun gönlüne vahyetti. Duan, senin duan budur. dedi. Onun için biri eğer dara düşmüşse, biri karanlığa gömülmüşse, biri hapse düşmüşse, eğer bu duayı yaparsa, kesinlikle kurtulur. Allah'ın vaadi var. Biz müminlerin duasını böyle kabul eder, onları böyle kurtarırız dedi. Ne demesi lazım? La ilahe illa ente subhaneke in yukuntun mine zalimin. Sen subhansın ya Rabbi. Sende kusur yok. Sende eksik yok, sende yanlış yok, sen Subhansın. sen her şeyi en güzel yapmansın ama ben kendime zulmettim. Ben kendime zulmedenlerden oldum. Bunun için mağfiretini diliyorum, affini diliyorum dediğinde kurtulur. Ama bunu kurtuluncaya kadar söylemesi lazım. Bunu söylerken ayete iman etmesi lazım. Yani biz müminleri böyle kurtarırız. Ayetine iman etmesi lazım ki Allah onu kurtaracak. Yunus Aleyhisselam kaç gün balığın karnında kaldı? Bu önemli değil. Yok 3 gün kaldı, yok 1 hafta kaldı, yok 40 gün kaldı. Bu sorun değildir yani. Çünkü ayet sadece onu anlatmıyor. Bizi anlatıyor. Allah bunu bize söylüyor. Bunu Yunus Aleyhisselam'a söylememiş, ona vahyetmemiş. Bunu bize vahyetmiş, bize söylüyor. Eğer siz darda kalırsanız, karanlığa gömülürseniz böyle dua et, sizin duanızı kabul ederim. Sizi kurtarırım. Manevi olarak bir karanlık içindeyiz. Kendi kendisiyle buluşmayan, Rabbi ile buluşmayan karanlıktadır. Buluşması gerekir. İman etmeyen, kâmil manada iman etmeyen karanlıktadır. Ondan daha karanlık ne olsun? Biri Rabbinin hikmetini anlamamışsa, muradını anlamamışsa, Allah'ı anlamamışsa, o zifiri bir karanlıktadır. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onun hikmetini anlamadıysa, Rabbim bu muameleyi bana bunun için yapıyor diyemiyorsa o karanlıktadır. Kendine göre bir sebep arar. Ama mutlaka Allah'ın orada bir muradi vardır. Onun anlaması gereken bir şey vardır. Evet. Allah, Zekiri Aleyhisselam'ın duasını beyan ediyor. Biz de onun duasını kabul ettik, ona Yahyayı verdik buyuruyor. Bir de kıyamet günü Allah bütün resullerini toplayacak, yu me yijma'u yijma'u Allahu resule fayqur. O gün Allah resullerini hepsini toplayacak bir araya ve onlara diye buyuracak ki mazza ucibtum Size nasıl cevap verildi? Size nasıl icabet edildi? Siz davet ettiniz. Size ne cevap verdiler? Ayetlerimle davet ettiniz, size ne cevap verildi? Size nasıl icabet edildi diye Allah onlara soracak. Kalu la ilme lana inneke ente Allah'ın gıyub. Onlar diyecekler ki ya Rabbi, bu konuda bizim herhangi bir ilmimiz yoktur. Gaybi bilen sensin Ya Rabbi. Onlar nasıl icabet etti, onlar bize nasıl cevap verdi, biz bilmiyoruz. Onların gönlündekini bilen sensin. Kim iman etti, kaç kişi iman etti, nasıl iman etti, onu bilen sensin. Evet. وَيَوْمَ yunadihim, فَيَقُولْ o gün, kıyamet günü bir nida eden bir münadî nida edip onlara diyecek ki: Ve yakul maz'a ajebtumul murtilin, siz Allah'ın resullerine ne cevap verdiniz? Eğer Allah böylesine hitap ettirip, siz Allah'ın resullerine ne cevap verdiniz diye soracaksa. Onların buna cevap vermesi lazım. Ne cevap vermişler? İşittik ve itaat ettik mi dediler Allah'ın ayetlerine yoksa cevaba bile layık görmeyip çekip gittiler mi yoksa? Yüz çevirip döndüler mi yoksa? وَالَّذ۪ينَ اِسْتَجَابُوا li رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin davetine icabet ederler. Ve ikamustela, onlar namazı ikame ederler. Namazla Allah'ın huzurunda dururlar. İçi boş bir namaz değil yani. Onun için Kur'an'da hiçbir yerde namazı kıl diye bir emir geçmez. Namazı ikame et. Namaz ikame edilmemişse o kılınmamış demektir yani. Aynı şekilde Allah. Akıl için de aynı şeyi kullanır. Akıl demez. Kur'an'da akıl kelimesi geçmez. Ne geçer? Akletmezmişsiniz. La teakilud. Yani fiil olarak geçer. Eğer akıl kullanılmıyorsa, o akıl, akıl sayılmıyor. Kullanılıyorsa o akıldır. Aklediliyorsa o akıldır. Kullanılıyorsa. Namaz da öyledir. Namaz ikame oluyorsa, o namazdır. Namazla ayağa ayaka kalkıyorsa, Allah'ın huzurunda duruyorsa o namaz olur. Yoksa Allah'a namaz demedi. İslam'ın şartlarına sıra geldiğinde namazı anlatırken bunu evet, çok geniş anlatacak inşallah. Evet, onlar Rablerinin davetine icabet ederler, namazı ikame ederler ve emruhum şura betweenhum. Onların işleri aralarında meşveretledir. Aralarında işleri istişare ederek hallederler. Her biri kendi kafasına göre hareket etmez. Allah'ın davetine icabet edenler, namazı ikame edenler böyledir. Aralarında işi evet, şura ile yaparlar. Ve mimma razaknahu'm yunfikun. Bir de kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. لِلَّذ۪ينَ اِسْتَجَابُ لِي رَبِّهِمُ الْحُسْنَةِ Rablerinin davetine icabet edenlere güzellik vardır. En güzeli vardır. Güzellik deyince, anlatmıştım daha önce, Allah'ın el-esma-ül husnasının güzelliğiyle güzel olmaktır. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır. Allah kim benim davetime icabet ederse, güzelliğimle onu güzelleştiririm. O, yeryüzünde ona halife olur, ona ayna olur. Hazreti insan olur. Bir de şeytanın insanları daveti vardır. Kıyamet günü hesap görülünce, iş bitince, cehenneme gidecekler belli olunca, cennete gidecekler belli olunca, şeytan konuşacak orada. Ve Şeytanı Evet şeytan diyecek ki. Kudya el-emr. Evet, iş bitti. İşimiz bitti. İş tamamlandı. İnne Allaha vaadakum va'dal hak. Allah size vaat etti. Allah vadinde sadıktır. Allah her neyi söylediyse Allah doğru söylenmiştir. Kim söylüyor? Şeytan bunu söylüyor. Vabatukum ve akliftukum ben de size vaad ettim ama ben vadımdan döndüm. O zaman öyle söyledim siz de gördünüz benim elimden hiçbir şey gelmez ben vadımdan döndüm. Vema kaniili aleykum min sultan benim sizin üzerinizde herhangi bir yetkim yoktu. Herhangi bir gücüm yoktu. Ben sizin üzerinizde sultan değildim. Ben sizin sultanınız değildim. ele ben emredeyim seni yap öyle yok öyle yani. Benim bir gücüm yoktu. Sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ama sen beni sultan kabul etmişsen ben ne yapayım? Enda outukum, festejebtum. Ben sizi davet ettim, festejebtum li. Siz de hemen bana İcabet ettiniz. Benim davetime icabet ettiniz. Ben sizden yapmanızı istedim. Yani dua ettim. Siz de duama hemen icabet ettiniz. فَلَا تَلُوْمُونِ وَلُوْمُوا وَلُوْمُوا اَنْفُوْسَكُمْ Beni levme etmeyin. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Kendi nefsinizi kınayın. مَا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ Min in inez zalimina lehum azabun elin. Ben bundan önce de sizi kabul etmemiştim. Sizin beni Allah'a şirk koşmanızı kabul etmemiştim yani. Siz böyle yaparak beni Allah'a şirk koştunuz. Ben bu şirkinizi kabul etmiyorum. Bunu reddediyorum. Niye? Ben Allah'tan korkarım da ondan. Ama siz böyle yaptınız yalnız. İç yakan bir azap vardır. Evet. Zalimler için. Evet. İnsan Allah'ın davetine icabet etmezse, işi şeytana icabet olur. Şeytanın davetine icabet eder. Bir de Allah'ın Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği dualar vardır. Şöyle dua et yani. Dolayısıyla bütün müminlere nasıl dua etmesi gerektiğini Öğretiyor Evet Allah buyurdu ki De ki Ey mülkün sahibi olan Allah'ım Dilediğine mülkü verirsin Dilediğinden mülkü çeker alırsın Dilediğini yüceltir Dilediğini alçaltırsın Hayır yalnız senin elindedir Sen her şeye gücü yetensin Geceyi gündüzün içine Sokar Gündüzü de gecenin içine sokarsın Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyi çıkarırsın. Dilediğine sayısız rızık verirsin. İşte seni böyle kendilerinden önce birçok ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdi ki onlar Rahman'ı inkar ederlerken sen onlara karşı sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki o Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayandım, tevbemde, dönüşümde onadır. Evet, de ki Rabbim benim ilmimi arttır. De ki Rabbim eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen beni o zalimler ğürüğü arasında bulundurma. Rabbim de Rabbim beni bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin tek hayırlısısın. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım. Kullarının arasında o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hükmünü verensin. Kur'an-ı Kerim'deki o son iki sure, kul a'ûzu bir rebu'l felakî ve kul a'ûzu bir rebu'l nas süreleri vardır baştan sona duadır. De ki, sığınırım insanların Rabbine, Melikine, İlahına. Aynı şekilde Halak suresi de öyledir. Arkadaşlar, oradan şey yapacaklar. Allah nasip ederse, şu anda zaten başlamışız. Bir Kur'an meali hazırlıyoruz inşallah. Bir bölümüne kelime mi aldı, bir bölüme de, bir sayfasına da böyle kısa ama lazım olan, gerekli olan, anlamamız gerektiği kadarıyla bir tefsir. Her bir ayete az bir bölüm düşüyor zaten ama tek kitap yalnız. Bütün kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i okurken hem kelime kelime Allah'ın ne dediğini anlayacak, Anlamaya çalışacak. Anlaması kolaydır. İsteyen mutlaka bunu anlar ve öğrenir. İsterseniz biz deneme yapacağım. Burada, kardeşlerimizin önünde 10 günde eğer Kur'an'ı öğrenmezse biz bu işi bilmiyoruz demektir. 10 gün. Eğer biri tenezzül edip 10 gününü Allah'ın kelamını öğrenmeye vermiyorsa ona ne demek lazım? 10 gün. Sadece 10 gün. Oku diyeceksin, okuyacak. Rabbinin kendisine ne söylediğini anlayacak. Çok istisna kelimeler olabilir. Anlamadığı. Onu da sonra öğrenecek. Anlamayınca diyelim ki bir kelimeyi anlamadı. Ne yapacak? Evet. Sonra bir de Arapça sözlük koyacağız inşallah. Zaten kelimenin meali de olduğu gibi alttadır. Renkli olacak inşallah. Bakacak oradan Rabbi ona ne söylemiş? Mesele onu Arapçasından anlamaktır. Allah onu nasıl vahyetmişse öyle anlamaktır. Peygamberlerin yaptığı dualar vardır. Ne dediler? Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz dediler. Bu Hazreti Adem'de Hava annemizin duasıydı. Kale Rabbi insurni bima bu. Bu Nuh Aleyhisselam'ın duasıdır. Ya Rabbi, bana yalancı demelerine karşılık bana yardım et dedi. Beni yananlamalarına karşılık bana yardım et. O da sonunda Rabbine dua etti. Ben yenik düştüm, bana yardım et dedi. Bu Nuh Aleyhisselam'ın duasıydı bu da. Ey Rabbim yeryüzünde hiçbir kimse bırakma. Nuh Aleyhisselam'ın duası. ''Ya Rabbi, beni, babamı, annemi, mümin olarak evime gireni bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. Zalimlerin ise ancak helakini arttır. Ya Rabbi, senden bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, kösrana düşenlerden olurum.'' Bu da Nuh Aleyhisselam'ın duasıdır. Ne dedi? Ne dedi? Bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım dedi. Bilmediğin şeyi istemek böylesine tehlikeliymiş. Ne aleyhisselam tufan kopunca oğlunu çağırıyor. Oğlu diyor ki ben yüksek bir tepeye çıkarım bana bir şey olmaz. Ama bu arada su onu dibe çekiyor yalnız. Nuh Aleyhisselam orada Allah'a ya Rabbi oğlum boğuluyor onu kurtar dedi. O benim elimdendir dedi. Beni ve ehlimi kurtaracağına söz vermiştin ya Rabbi. Allah ne buyurdu? Sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Cahillik yapma. O senin ehlinden değildir. Sana iman etmemişse, senin ehlin değildir o. Evet. Ne dedi? Burada söylediği, evet, bu hitaba cevaptır. Bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni affet dedi, bağışla dedi, yoksa hüsrana uğrarım. Böyle söylediği, böyle bir duayı yaptığım için dedi. Evet, Rabbimiz onlara işlerinden öyle bir Resul gönder ki onlara ayetlerini okusun, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, onların nefislerini tezkiye etsin. Çünkü aziz ve hakim olan sens. Bu da Hazreti İbrahim'in duasıdır. Bir de İbrahim şöyle demişti, Rabbim bu şehri güvenli kıl Beni ve çocuklarımı putlara takmaktan uzak tut, Yarabbi. Rabbimiz hesabın görüleceği gün, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et. Bana ailemden bir yardımcı ver, bu Hz. Musa'nın duasıdır. Evet, Hazreti Harun'u yardımcı olarak istiyor. Ve la nghsinni Yarattıklarının dirilecekleri gün beni utandırma. Evet, Rabbim doğrusu ben kendime zulmettim. beni bağışla, mağfiret et, benim günahımı ört, yani Allah da bağışladı, o gafur ve rahimdir. Bu da Musa Aleyhisselam'ın duasıydı. Et evet, Rabbim, ben gerçekten bana indirdiğin her hayra muhtaçım. Ben senin hayrının fakiriyim dedi. Dua ile ilgili son bir ayet okuyayım. Hz. Musa Tur'a giriyor, Allah tayin ettiğimiz vakitte Musa Tur'a geldi, Allah onunla konuşunca, o da Rabbim kendini bana göster dedi. Yani, bana tecellini müşahede ettir demedi. Kendini bana göster. Nasıl bir görmek istiyor? Zahiri olarak, nasıl ki putlar puta tapıyorsa, putları gözleriyle görmek istiyorsa, bu zahiri bir bakıştır. Evet, Hz. Musa da, kendini bana göster derken, baş gözüyle seni göreyim dedi. Allah ne buyurdu ona? Olmaz, öyle olmaz. Senin bu istediğin yanlış bir şey, bu istek yanlış bir istek. Öyle baş gözü beni müşahede edemez. Baş gözünün müşahadesi için maddenin olması gerekiyor. Madde. Madde olmazsa müşahede olmaz. Aynı şekilde Allah'ın kelamı için de bu böyledir. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki, Allah hiç kimseyle perde arkasından olmaksızın konuşmamıştır. Ya perde arkasından konuşmuştur, ya bir melek gönderip ona vahyetmiştir. Perde arkasından konuşmak ne demek? Allah mufaile konuştuğu buyurur ama. Bu durumda Allah'ın kelamının beşer seviyesine inmesi gerekiyor. Allah hitabı ruha yapıyor. Ruhtan gönüle geliyor. Ruh kul ile Allah arasında perde oluyor orada. Yoksa eğer o direkt bedene yapılmış olsa toz duman olur. Buna güç yetiremez. Müşahede de böyledir. Allah'ın cemalini müşahede de böyledir. müşahede yapacak olan ruhtur. Evet, Hz. Musa'ya göstermek için bir de ne buyurdu? Dağa tecelli edeceğim. Dağ dayanırsa, zahiri olarak sen de dayanırsın. Zahiri olarak. Sonra Allah dağa tecelli edince, dağ, toz duman oldu. toz duman olduğu derken, ama dağın yerinde durduğunu biliyoruz. Nasıl toz duman oldu o zaman? Allah tecelli edince orada varlık kalmaz. Dağ yok oldu. Hz. Musa dağın bütünüyle Allah'ın nurundan olduğunu müşahede etti. Bu arada düşüp bayıldı tabii. Yüzüstü secdeye kapanıp bayıldı. Allah bir kura tecelli ederken de mutlaka araya bu şekilde perde koyar yalnız. O tam tecelliyi müşahede edecek olan ruhtur. Allah'ın nurundan olduğu için, Allah ona ruhundan nefretmiş, o ruhla müşahedeyi yaptığı için bir şey olmuyor. Ama onu aklın seviyesine indirip anlatamaz bile. Söz yok yani. Yani biri Allah'ın cemalini müşahede ederse onun sözü bitmiş. Tek kelime konuşamaz. Ama Allah'ın isimleri tecelli ederse, Allah'ın bir ismi üzerinde tecelli ederse nasıl? Yani isimleri Allah'a perde olursa, Allah'ın isimleri Allah'a perdedir. Allah'ın nuri Allah'a perdedir. Zatının perdesidir bu onu anlatabilir. O güzelliği anlatabilir. Bütün her bir ismi anlatabilir. Ama bu tecelli, zatî bir tecelli olursa söz bitmiştir. Ama bu müşahideyi yapan, Allah'ın kuluna nefettiği ruhtur. Demek ki Allah'tan isterken, yani Allah'ın cemalini isterken, ne istediğini de bilmelidir hu. Nasıl istemesi gerektiğini de bilmelidir. Öyle durup durup ben Allah'ın cemalini istiyorum. Nasıl istiyorsun? İsteyelim. Bunun şartları var. Bunun gereği var. Yani yapman gereken bir şey vardır. Nedir o? Sendeki varlık durdukça sen onu göremezsin. Evet, Lenterani değişi ondan bir zaten. Sen beni göremezsin. Sen senliğinle beni göremezsin. Sen senliğinle hiçbir zaman beni göremezsin. Ne olması gerekir? Senin beni görebilmen için sana nefretliğim ruh olmam lazım. Beni müşahede edenin nefretliğim ruh olması, benden olması lazım yani. Yoksa ona nasıl dayanır? Yani dağ gibi bir nefisle ben Rabbimi istiyorum, ben Rabbimin cemalini görmek istiyorum. Demek nasıl doğru olsun? Bu dua, dua değildir. Bu dua, dua olmaz. İstiyor musun? O zaman nefsini temizlemen lazım. Nefsini tezkiye etmen lazım. Varlığından kurtulman lazım. Allah deyince senin için her şeyin bitmesi lazım. Senin için her şeyin Allah olması lazım. Gönlünü öyle bir aşk, öyle bir muhabbet kaplamalı ki, Aşk olman lazım, aşk. Bak bakayım o zaman, müşahede eder misin, etmez misin? Evet. Onun için doğruyu anlamak lazım. Yoksa ben hiçbir şey yapmıyorum, sen gerekeni yap. Bir de duada, Rabbinin hizmetçi gibi görmek vardır. Hizmetçi gibi. Rabbine hizmetçi muamelesi yapmak vardır. Yani bir şey yapmadan, gereğini yapmadan, şunu yap, bunu böyle yap. Bunu istiyorum, şunu istiyorum. Kul bu değildir. Asıl kul nedir? Ya Rabbi, senin benim için murat ettiğin, benim duamdır. Sen benim için neyi istiyorsan, senin benim üzerimdeki muradın neyse, ben öyle olmak istiyorum. Ben senin muradın gerçekleşsin istiyorum. İşte kul budur, abd budur. Yoksa kul, ab, şunu istiyorum, bunu istiyorum diyen değildir. Bunun için yapman gereken ne varsa onu bilirsin. Nasıl biliyorsun? Allah'ı dinledinse bunu biliyorsun. Allah'ı dinlemedinse bunu öğrenemezsin. Birileri sana hikaye anlatır. Ama bunu önce nereden öğrenmem lazım? Kimden? Allah'tan. Resul'ünden. Şimdiye kadar sayısını Allah'ın bildiği kadar Allah dostu gelmiştir. Hepsi de Allah'ın cemalini müşahede etmiştir kendi seviyesine göre. Mertebesine göre bu müşaadeyi yapmıştır. Bu müşahede kimde varsa o bütünüyle Allah'a aşıktır. Dünya onun için bitmiştir yalnız. Dünyayı da Allah için sever. Allah için bir şeyler yapmayı sever. Yoksa onun gözünde dünya falan yok yani. Dünyayı görmüyor. Ha bütün dünya, ha bütün dünyanın saltanatı, ha bir çöp hiç en ufak bir ayrım yapmaz. Bir çöp kadar. O biliyor ki, görmüş bunu, biliyor. Biliyor ki batıldır bu. Görüyor ki fanidir. O kendisini yaratanı bulmuş. Huzurundan geldiği Rabbini bulmuş. O maşukunu bulmuş. O asıl kendini seveni bulmuş. O başka tarafa nasıl dönüp bakabilir? Nasıl tenezzül eder? O Allah'ın el esmaül hüsnasını müşahede etmiş ki, bütün kudret Allah'a aittir, bütün mülk Allah'a aittir. Her şey O'na aittir. Bütün güzellik O'na aittir. Onun için ne demişti zatın beri? Yunus mu söylemişti? Ballar, balını buldum, kovanım yağma olsun. Onu bulan nefsini feda eder. Dünyayı feda eder, kurban eder. Allah hepimizi kendisini bulanlardan eylesin, kendisini arayanlardan eylesin, derdi Allah olanlardan eylesin, derdi Allah'ın rızasını arayı bulmak isteyenlerden eylesin. Bunun için bedeli ödemeye hazır olanlardan eylesin. Bu bedeli ödemeye çalışanlardan eylesin